Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin askeri yanı 4. bölüm A. Erkan-ı Harp Peygamberi 1. Cihat ve Hedefleri Belki bir süre Allah Celle Celaluhu ona maddi cihat kapılarını kapalı tutmuştu. İşin tabiatı icabı veya her şeyin bir vakti merhunu olması hesabıyla uzun seneler bu hep böyle devam etmişti. Neden sonra onlara Allah Celle Celaluhu meşru mücadele, muharebe ve kuvvet kullanma kapıları açmış ve sen de artık hakkını, hukukunu müdafaa edebilirsin demişti. Bu ariz ve amik bahse girmeden evvel, bir kısım kimselerin zihinlerinde bazı istifamlara esas teşkil edebilecek bir iki hususu basitleştirip arz etmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetinden, fetanetin sevkül ceyş buğdundan bahis açmadan evvel, onun ne zaman ve hangi dönemde cihada memur edildiğinin üzerinde durulmasında yarar var. Bir taraftan umumi manada cihadın anlaşılması, diğer taraftan da maddi cihadın başlama tarihinin bilinmesi çok önemlidir. Din düşmanları cihadın manasını çarpıtarak, vefasız dostlar da zaman ve mevsimleri birbirine karıştırarak, sürekli zihin bulandırıyorlar. Her iki cepheye de bazı şeylerin anlatılmasının lazım geldiğine inanıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün hayatı boyunca İslam'ın getirdiği prensiplerden kıl kadar dahi inhiraf etmemiştir. Zaten onun bütün hayatı, İslam'ın pratiğe dökülme ameliyesinden başka bir şey değildir. Bu durum, cihat ve harp mevzuunda da, diğer sahalarda da böyledir. A- Müdafaa Evvela İslam bir millet veya ferdin, kendi varlığını tehdit eden, onu yok etmeye, öldürmeye çalışan mukabil güce karşı, nefis müdafasını karşı koymayı meşru kılar, hatta bazı durumlarda onu emreder. Biri sizin varlığınızı, malınızı, canınızı, dininizi, ırzınızı tehdit ediyorsa, onunla göğüs göğüse gelir, bu işin kavgasını verir ve kendisiyle hesaplaşırsınız. Mesela diyelim ki Bulgar kendisiyle sizin aranızdaki hudurtları deldi ve içeriye girdi. Ne yaparsınız? Ülkenizdeki bazı kimseleri yılan çıyan haline getirip üzerinize saldırtsa ne düşünürsünüz? Bir yerde soydaşlarınız kadre uğratıldığı zaman nasıl davranırsınız? Herhalde bu sorulara hiç deyip geçemezsiniz. İşte bu noktadan hareketle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam 14 asır evvel kuvvet kullanmayı da bir disiplin olarak kabul etmiş ve Müslümanın Müslümanca yaşayabilmesi için hikmetin yanında kuvvetin, irşadın yanında caydırıcı gücün bulunması zaruretine de parmak basmış ve onurlu, haysiyetli yaşama yollarını göstermiştir. Evet kuvvetli olacak. Kuvveti hakkın emrine verecek. Sözünüzü dinletecek. Ve kesilmesi gerekli olan sesleri keseceksiniz ki, yeryüzünde dünya muvazenesinin temsilcisi olabilesiniz. B. zulme durdurmak Saniyen, dünyada mazlumlar, mağdurlar vardır. Bugün biz bunları himayemize almakla veya politika platformunda bazı başarılarla meseleyi halledebileceğimizi düşünüyoruz. Bir ölçüde bu makul de olabilir. Evet, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza, bağrımıza açıyor ve civan mertliğimizle bir kısım problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ama bununla bilmem ki problemin kaçta kaçını hallediyoruz. Yanı başımızda bir buçuk iki milyon gadre uğrayan insan ki, mesanesinin ucundan bir parçacık derinin kesilmesine müsaade edilmeyen, ismi değiştirilen, Müslümanca merasimlerine müdahale edilen, evet işte bu bir buçuk milyonun, yarım milyonuna bağrımızı açsak bile, bir milyonu orada inleyip duracaktır. Bir küçük devlete karşı, çok küçük bir problemi halledemeyince, bizi yakından alakadar eden bunca dünya meselesinin altından nasıl kalkabileceğiz ki? Öyleyse dünyada öyle bir İslam devleti olmalı ki, kaşını çattığı veya az öfkelendiği zaman, başkaları hizaya gelmeli ve hatlerini bilmelidirler. İşte böyle büyük bir caydırıcı gücü sürekli elde tutmak, mazlumun, mağdurun imdadına koşmak ve ihkakı hak etmek için mutlak lazımdır. Bu da, o büyük güç ve aktivitenin yer yer bizzat gösterilmesiyle kolaylaşacak ve mümkün olacaktır. Ve geçmişte de öyle olmuştur. Biz dünya muazenesinde bize düşen vazifeyi temsil ettiğimiz günlerde, İngilizler zulmen Hindistan'ı işgale yeltendiğinde, donanma hümayun şimdi Hint denizine açılıyor dediğimizde, İngilizler tıpkı çapulcular gibi hemen kaçıyorlardı. Evet o dönemde dünya muazenesinde bu kadar ağırlığımız vardı. Vardı ve Fransa'dan Hindistan'a kadar koskocaman bir dünyada o müthiş hakemlik konumumuzla mazlumlar mağdurlar bize koşuyor ve hak istirdadını, ihkak hakkı bizim kapımızda arıyorlardı. Evet... İslam'da, mazlumun, mağdurun, mahkumun, sahipsiz ve garibin imdadına koşmak için harp meşru kılınmıştır. Zaten müminler imdada koşmazlarsa, başka kim koşacak? Allah Celle Celaluhu bizi, yeryüzünde ihkak haklava hakla vazifelendirmiştir. O noktayı tutmayı varlığımızın gayesi bilmeli ve elde etmeye çalışmalıyız. ...yoksa zulümler devam edecektir. C. irşat hürriyeti. Salisen, İslam'da harp ve cihat, hak ve hakikati, doğruluk ve istikameti neşretme hürriyetimizi engelliyorlarsa... ...o hürriyeti muhafaza etmek ve sağlama almak için harp ederiz. Dikkat ediniz, hak ve hakikati neşretmek için muharebe yapılmaz hak ve hakikati neşretme hürriyeti engelleniyorsa, onun için muharebe yapılır. Dünyanın dört bir yanında sizin irfana açık ordularınız, varsa mürşitleriniz harekete geçecek ve herkese İslam mesajını ulaştıracaksınız. Şayet bunu başkaları engellerse, o zaman da engelleri ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Çünkü onların böyle bir davranışları, İnsanların hür iradeleriyle cennete gitmelerine manidir. Siz, düşünce hürriyetini korumak ve muhafaza etmek için çalışacak ve sertliklerin, karşı koymaların bertaraf edildiği ölçüde dininizi neşredeceksiniz. Bunu yaparken de, isterseniz bunu dördüncü bir esas da sayabilirsiniz. İnsanlık şeref ve haysiyetini rencide etmeyecek, çoluk çocuğa dokunmayacak, Kadınlara ilişmeyecek, mabetlere çekilen ve kendisini ibadet taate veren insanlara zarar vermeyecek, harbetmeyenlerle de harbetmeyeceksiniz. Günümüzde henüz bu noktanın ne kadar gerisinde olduğumuz malum-u alemdir. Bilmem ki, meskum sahalarda N.B.C. kullananların halini, gerisinde olma sözü ifade edebilir mi? Zannetmiyorum. Evet, daha dün denecek kadar yakın bir tarihte, Hiroşima ve Nagasaki'de 80 bin insanı birdenbire bir atom fırtınası önüne kattı götürüverdi. Arkada 80 binlerce de alil, hasta ve sakat bıraktı. Hem de bunu medeni bir dünya yaptı. Şimdi bir de bize bakın. Her halife ve tabi başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, etrafa asker gönderirken, yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadet taate vermiş ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz, ağaçları yakmayınız, hayvanlara dokunmayınız ve servetleri heder etmeyiniz diye emirler veriyorlardı. Bombaların canavarca kullanılışlarını onaylayan kimselerin, ...bilmem ki bu disiplinlere riayet etmesi mümkün mü? Şimdi muazenede inanmış insanların bulunmamasının... ...nasıl bir boşluk meydana getirdiğini bir kere daha müşahede edin. Sonra ister ağlayın, ister inleyin. Keşke süper güçlerin birinin yerine biz olabilseydik. Herhalde o zaman bunca zulüm ve işkence olmazdı. Şimdi size soruyorum... Sadece bu netice için dahi olsa cihat yapmak gerekmez mi? Evet bunlar için yola da çıkılır, cihat da yapılır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan dolayı hep o yoldaydı. Bu ariz ve amik mevzuu cihat konusunu müstakilen işlediğimiz bir kitapçıkta tahlil etmiştik. Ona havale edip geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke döneminde katiyen maddi mukabele ve maddi mücadelede bulunmamıştı. Etrafını alan insanlara hep sükunet, temkin ve sabır tavsiye buyurdu. Bu dönemde sadece, Kur'an'ın elmas düsturlarını kullandı. 14 sene sinelere girip gönülleri fethetmeye çalıştı. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kömürü elmas, taşı toprağa altın yapan mübarek sözleriyle, Tam on üç sene, Dövene elsiz, sövene dilsiz ve İslam yolunda gönülsüz gerek dedi. Kandan irinden deryaları geçmeye çalıştı. Gözünün önünde insanlar öldürülüyor, dövülüyor, tartaklanıyor. O, kendi büyük sıkıntılarıyla beraber bunları da sinesine çekiyordu. Mesela Ali Yasir mezbahada kesilir gibi kesilip biçilirken yanlarından geçiyor sadece Saburan ya yâ Ali Yasir fe inne mu'hidakumul Ey Ali Yasir sabır! Neticede varacağınız yer cennettir diyebiliyordu. O bu kadar sabırlı ve kararlıydı ama kâfir bir türlü hıncını alamıyordu. Ve ondan sonra da yapmayı planladığı şeyler vardı. Müminleri bütün bütün Mekke'den uzaklaştıracak ve göçe zorlayacaklardı. Evet, doğup büyüdükleri, aziz ve şerif olarak yaşadıkları, rahat ve huzur içinde hayatlarını sürdürdükleri yuvalarından, çocuklarından koparılıp başka yerlere hicret ettirileceklerdi. Ve nihayet bütün Müslümanlar hicret etmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a kadar ilkler bütünüyle hicret ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an te göç ediyordu. Ama bu öyle acı bir göçtü ki yanında hanımı da yoktu, çocukları da. Tek başınaydı bu çileli yolculukta. Zira ancak bu şekilde hicrete fırsat bulabilmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu an göç ederken fedakarlığa bakın ki yanında her zaman anamız deyip şerefle yad edeceğimiz Ayşe validemiz radıyallahu anha yoktu. Oysaki o henüz yedi sekiz yaşında bir çocuktu. Pekala neredeydi bilmiyoruz. Zira göç ancak bu şekilde gerçekleşebiliyordu ve başka şekilde gitmelerine de imkan yoktu. Evet, yurt yuva terk ediliyor ve herkes göçe zorlanıyordu. Bir gün Ebu Leheb ve Ebu Cehil, İbni Cahş'ın binasının damına çıkmış, meleşen koyunları, miyavlayan kedileri görünce, Ebu Cehil'in bile gözleri dolmuş ve şöyle demişti, Senin kardeşinin oğlu getirdi bütün bunları başımıza. Hayır, bunları o yapmamıştı. Zalimler, gaddarlar, hazımsızlar onları doğup büyüdükleri yerlerden uzaklaştırıyor ve onların hayvanlarına bile zulmediyorlardı. Kafirin gözyaşları kendi zulmünün üzerine akıyordu. Müslümanlar 500 kilometrelik bir yolu zatsız zahiresiz ve çölün sıcağında kat etme mecburiyetindeydiler. O devirde böyle bir yolu kat etmek bir ay sürerdi. Bir ay, sırtlarındaki elbiselerle çölde yatıp kalkacaklardı. Hadi elbise neyse, ne yiyip ne içecekleri belli değildi. Medine'ye hicret ettikten sonra da hep onuruyla yaşamış bu insanlar, adeta Medine'nin ensar dediğimiz topluluğuna sığınacaklardı. Bakın azap üstüne azaba, ne var ki o kutsiler topluluğu hepsine hem de seslerini çıkarmadan katlanacaklardı. Niçin? Söz Sultanı onlara diyor ki, Sesinizi çıkarmayın, sabredin, zira neticede varacağınız yer cennettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirleriyle hareket ediyor ve hissiliğin zerresine dahi yer vermiyordu ama, Gel, gör ki karşı tarafın hıncı bir türlü yatışmıyordu. Evet, Müslümanları yurtlarından, yuvalarından ettikten ve o kadar insanı boğazadıktan tehcire tabi tuttuktan sonra dahi, bir türlü hınçlarını alamamışlardı. Bir gün aralarında daha vahşice bir karara vardılar. Onların mallarına, mülklerine el koyalım ve tarlalarını aramızda taksim edelim. O kadar ki, 8-9 sene sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke-i Mükerreme'ye hem de muzaffer olarak teşrif buyurduğunda, İbni Abbas soruyor, ''Ya Resulallah, hangi hanede ikamet buyuracaksınız?'' O, gözleri dolu dolu şöyle cevap veriyor, ''Akil bize ev mi bıraktı ki gidip orada oturalım?'' Yani, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğup büyüdüğü, bugün kütüphane olarak kullanılan o mübarek evinin bir köşesinde aram buyuracağı bir yer bırakılmamıştı. Akil, neden sonra gözünü İslamiyet'e açacak olan Ebu Talib'in büyük oğlu, o güne kadar Allah Resulü ile mücadele etmiş bir insan, sonra da gelip Allah Resulü'nün varisi gibi onun malının üstüne oturmuş, vefaya kapalı bir ruh. Herkesin malı taksim ediliyordu. Evet, Mekke'de İbni Übey münafığı bunu değerlendirecek ve bir gün bin vaveyla ile Medine'nin içinde bağırıp diyecektir ki, ''Müslümanlar, siz burada oturuyorsunuz ama menkul gayrimenkul mallarınız taksim ediliyor, pazarda piyasada peyleniyor.'' Bir gün ne orada ne de burada hiçbir mamelekiniz kalmayacak. Bu da ayrı bir zulümdü. Hatta bu zulüm içinde şunu görmek mümkün. Mevsimi gelince, onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin seriyelerinin hikmetlerine dikkat çekeceğim noktada dikkatinizi istirham edeceğim. Bir gün bütün bunlar yetmiyor gibi, Müslümanların mallarını taşıyan kervan Şam'a giderken, Medine'nin kenarından geçiyor ve adeta ''Bakın da yüreğiniz erisin'' diyorlardı. Bu arada Müslümanların deve ve koyunlarını da önlerine katıp götürmeyi ihmal etmiyorlardı. İşte küfür çapulculuğu ve işte ettikleri. Aslında günümüzde yapılanlar da bunlardan farklı değil. Mehmet Akif ''Tarihe tekerrürden ibaret'' diyorlar. ''İbret alınsaydı hiç tekerür mü eder'' diyor. Ve işte yine zulüm zulüm üstüne. Mü'min gadre uğruyor. Mü'mine destek olan zulme uğruyor. Yurdundan, yuvasından ve hayat hakkından mahrum ediliyor. Varlığına ve bekasına imkan tanınmıyor. Şimdi müsaade ederseniz bir kere daha sorayım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Düşünün ki binlerce sahabi aynı hisle meşbu, aynı şeylerle mecruh bulunuyordu. Hep yaralanmış ve her gün kalbinden ayrı bir hançer yemiş ve sürekli inim inim yaşamışlardı. Eğer onların bu ızdıraplarına karşı sema daha da mehil deseydi, inkisara düşerlerdi. Onun için rahmet ihtizaza geldi ve konuştu. Yani Allah Celle Celaluhu'nun beyanı imdatlarına yetişti. اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ يَقُولُوا Haksızlığa uğratılarak, kendilerine savaş açılan kimselerin de, karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. Onlar, ''Haksız yere ve Rabbimiz Allah'tır'' dediler diye yurtlarından çıkarılmışlardı. Haç Suresi 39-40 Evet, zulmün muzaafını yapmış ve onları yaşama hakkından mahrum etmişlerdi. Şimdi de kendilerine karşı hep baskı uygulanan, her fırsatta hırpalanan ve öldürülmek istenen o insanlara hesaplaşma izni veriliyordu. Evet, Hüküm menatlandırılarak, Rabbimiz Allah dediklerinden dolayı, haksız olarak yurtlarından, yuvalarından çıkarıldılar. Yani binbir mahrumiyete maruz bırakıldılar. Zevceleri çocukları geride kaldı. Geride kalanlar da zincire vuruldu. Pek çok insan, hayatlarının yedi sekiz senesini orada zincir içinde geçirdiler. İşte bu mazlumların, mağdurların... Mahkumların, kimsesizlerin hakkını korumak için bu kadar ızdırap görmüş, bu kadar sinesinden hançer yemiş Müslümanlara hesaplaşmak üzere izin veriliyordu. Aynı zamanda bu emirle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihada memur ediliyordu. İnsafsız bir kısım kefere ve fecerenin tarif ettiği gibi Müslümanlık bir kılıç ve kan dini değildi. Vaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıç kullandı. Ve onun böyle gönderileceği daha o gelmeden geçmiş peygamberler tarafından haber verilmişti. Hazreti Mesih İncil'de onu anlatırken şöyle der. Onun elinde sopası, kılıcı vardır. İcabında hak edenlerle yaka paça olacak ve savaşacaktır. Ondan evvel bir başka peygamber de kutsilerin bayrağı önlerinde vardır diyordu. Zira onlar, dünyanın dört bir yanında o bayrağı dalgalandıracak, altına toplanacak hak ve hakikatin mücadelesini vereceklerdi. Evet, sizin bayrağınıza kadar temadi eden o mübarek ruh, o mukaddes mana, onların elinde, o devirde dünyanın dört bir yanında bayraklaşacaktı. Bu şartlar altında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cihada memur ediliyor... ...ve hasımlarıyla da bu şartlar altında hesaplaşıyordu. Adeta o, muannit muasırlarına, ...düşünce ve fikir hürriyetini engelleyemezsiniz, ...insanlığa giden yolları tıkayamazsınız diyordu. Binbir vahşet ve dalaletler tablosu olan, ...Fransız ihtilali kebirini, ...hürriyete açılmış bir kapı diye hala alkışlarız. Halbuki, içinde binbir vahşet kol gezmiş... Ve her gün giyotinle binlerce insanın kellesi alınmıştır. Ve ihtilal adeta kendi kendini yiyip bitirmiştir. Öyle ki bir gün Danton'u astıran Robespierre, Danton'a sorar, son arzun nedir? Danton'un cevabı, bir arzum yok. Nasıl olsa sepette kellelerimiz bir araya gelecek der. Ve işte hürriyet kapılarını açan ihtilalin iç yüzü, ve işte kol gezen vahşet Kesmedikleri insan kalmadı Evvela kral ve taraftarlarını Sonra da başkalarını Oysa ki tam 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Karanlıkları yırtan O aydınlık ve ışıktan eliyle Zulüm ve istibdat bertaraf ediliyor Hürriyet de getirilip insanlığın önüne seriliyordu Mazluma mağdura yardım edeceksiniz onlar orada inlerken, siz burada oturup, o iniltileri ney gibi dinleyemezsiniz? Bu tıkanıklığı kuvvet sökecekse, hakkaniyet duyguları içinde onu da kullanacaksınız. Fakat biz bugün bunu yapamıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yapma imkanı elde ettiği zaman oturdu ve hesaplaştı. Bununla beraber öyle makul, öyle mantıklı hesaplaşmalar oldu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İslami cephede ölen insanların sayısı sadece yüz küsürdü. Dikkat ediyor musunuz? Sadece ikinci cihan harbinde iki vahşet birbiriyle boğuşurken 40 milyonu aşkın insan ölmüştü. Rusya'da gayri insani batıl bir sistemin oturması için bir çırpıda yüz küsür milyon insan öldürülmüştü. Onların kanları üzerinde Adeta gemiler yürütürdü, Enkazlarından binalar yapıldı. Ve bu binaya da yeni sistem denmek istendi ki, Bu sistemin adı komünizm idi. Yamyamları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Batsın yerin dibine bu sistemler. Zaten batıyor ve batacak. Fıtri olmayan, tabii olmayan, hakka dayanmayan, içinde hak düşüncesine neşv hakkı vermeyen bütün sistemler batacak. Evet, on senelik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, dünya kadar hakikatleri gerçekleştirmek için karşı tarafla yaka paça olunuyor ve İslami cepheden, diğer cepheyi bilmiyorum, sadece yüz küsur insan vefat ediyor. Halbuki az önce de söylediğimiz gibi 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen insanların sayısı 40 milyonu aşkındı. Bu rakam içinde yaralanan, sakat kalan ve sonra ölenler yoktur. Saadet asrı, insanlık duygusunun düşüncesinin, insana saygı ve hürmetin geliştirildiği bir dönemdir ve günümüzde hümanizma bu noktaya henüz ulaşamamıştır. Ulaşması da mümkün değildir. Çünkü bu çığırı açan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dünyasında mümin harbeder, harbeder ama hiçbir zaman sulh esintileri kesilmez ve insani değerler tezife uğramaz. Boş yere insan öldürülmez, ülkeler işgal edilmez ve başka milletler sömürülmez. De İslam'da sulh esastır. Batı ne dün ne de bugün bu ilahi değerleri tanımadı. Ülkeleri istila etti. O ülkenin yeraltı yerüstü servetlerine el koydu. İnsanları köreleştirdi ve müstemlekeler kurdu. Bunlar için harp etti, bunlar için kan döktü. Ve Balkan Harbi'nin 1. Cihan Harbi'nin, 2. Cihan Harbi'nin, Körfez İşgalinin, Somali çıkartmasının arkasında hep bunlar vardır. İslam'da harp ise yüce bir dava uğruna, fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti adına insanlığa giden yolları açma uğrunda yapılmıştır. Bununla beraber gerektiğinde sülhe gitmeyi de ihmal etmemişlerdir. Çünkü sulh esas, harp ise talihdir. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. O şüphesiz işitir, bilir. Enfal Suresi 61 Ey iman edenler, girişinize ve Ey iman edenler, hep birden barışa girin. Şeytana ayak uydurmayın. O sizin apaçık düşmanınızdır. Bakara suresi 208. Evet, işte bu ve benzeri ayetler Müslümanları surh ve barışa davet etmiş, onlara harp halinde dahi itidal ve istikameti göstermiştir. Onun dışındaki sistemler ise harpleri canavarlık üstüne canavarlık, surhleri de harpten farklı olmamıştır. Adları ne olursa olsun bu sistemler, İnsanlığı idlal adına ortaya attığı sistem kılıklı kargaşa düzeninden, şeytan nizamından başka bir şey değildir. O şeytan bunları allar pullar ve taraftarlarını aldatır. Çünkü o insanın apaçık bir düşmanıdır. Bunu sizi kendi özünüzden, mananızdan, tarih şuurunuzdan, tarih felsefenizden uzaklaştırmak için de yapabilir. Evet, harbederken dahi sulh. Bazen müminler de müminlerle savaşabilirler. Yine sulh, yine sulh. Ve en taifetâni minel müminîne qtetelû fe فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبِغِي حَتَّى تَفِيئَ اِلَى اَمِّرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ Eğer müminlerden iki topluluk birbiriyle savaşırsa aralarını düzeltiniz. Eğer biri diğeri üzerine saldırırsa, saldırganlarla Allah'ın emrine dönecekleri ana kadar savaşınız. Eğer hizaya gelirlerse, aralarını adaletle bulunuz. Adil davranınız. Şüphesiz Allah, adil davrananları sever. Hucurat Suresi 9 İki cemaat, birbiriyle yaka paça olur. Olur da vatan-millet parçalanma durumuna gelir... ...ve iç kargaşa başlarsa, işte o zaman vuruşanlar mümin de olsa, İslam vahdeti için onların yakasından tutulup hesabı sorulmalı ve ne pahasına olursa olsun, vatan ve milletin bölünmezliği temin edilmelidir. Bunu Kur'an anlatıyor. Anlatıyor ama acaba biz ne yapıyoruz? Yakın geçmişimiz itibariyle durumumuzun çok da iç açıcı olduğu söylenemez. Ye ismani her kemaldir. Ona düşen bir daha birini doğrultamaz. Ve bir bataklıktır. Ona takılan mutlaka boğulur ama, bunca esbab-ı iftirak karşısında, herkesin ümit var olması da bir haydi zor. Evet, Müminler yeryüzünde Allah'ın şahitleri, milletler arası müvazenenin denge unsuru ve umumi ahengin de garantisidirler. Bu itibarla da hak ve adalet istikametinde her şeye ve herkese müdahale edebilme mevkiindedirler. Kendi ülkelerinde veya başka bir devlette işler bütün bütün şirazeden çıkmışsa, yani müdahale edilecek kerteye gelmişse, Müdahaleye de gücümüz yetiyorsa, orada yeniden ahengi temin edip huzuru sağlamak bizim vazifemizdir. Bir kere de müdahale ve muharebeye karar verdi mi, artık hedef netleşip istikamette belirlenmiştir. Allah'a tevekkül edip, doğru bildiğin yolda yürüyeceksin. Zaten Cenab-ı Hak da, Uhud'un o hazin sonu münasebetiyle, فَاِذَا diyerek bunu emretmiyor mu? Yani, bir kere de karar verdin mi, artık Allah'a tevekkül et. Evet, şartlar ve hadiseler sizi maddi cihada çekerse, yani siz dininizi neşrederken, neşretme hürriyeti engellenir, veya yeryüzünde mazlumların, mağdurların, mahkumların iniltilerini durduracak kimse olmazsa, yahut siz hakkı neşretmek isterken, birileri buna karşı güç kullanırsa, ya da sizin vatan ve toprağınıza tecavüz ve hayatınızı tehdit ederlerse, işte o zaman meydana çıkıp, onlarla yaka paça olma zamanı gelmiştir. 2. İyi hazırlanma Meydana çıkılacağı zaman da, o duruma göre en uygun şekilde hazırlanmak bir vecivedir. Ve tabi en başta da moral gücü bakımından hazırlanmak gelir. Askerlik ilminin mütehassısları, harpte moralin ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Bilir ve hassasiyetle üzerinde dururlar. Morale dairelik ve kaynaklık yapacak olan da hiç şüphesiz imandır. İmanı olmayan bir insanın muharebe meydanında ciddi bir performans göstermesi düşünülemez. A, moral gücü. Ve işte müminin moral gücünü takviye edip, onu ruh ve fiziki yönüyle muharebeye hazır hale getirmeyi hedefleyen nur efşan bir kaç beyan. فَلِيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ O halde, dünya hayatı yerine ahireti iştira edip alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir ecir vereceğiz. Nisa Suresi 74 ya eyühen Nebi harriḍi'l mü'minîn 'alâ'l qitâl. En yekum minkum 'işrûne sâbirûne yaghlibû mi'eteyn ve en yekum minkum mi'etun yaghlibû elfam min'ellezîne keferû bi'ennehum kavmun lâ yefkâhûn. Ey Nebi mü'minleri savaşa teşvik et. Sizin sabırlı 20 kişiniz Onlardan iki yüz kişiye galebe çalar. Sizin yüz kişiniz, inkar edenlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar, aklı ermeyen bir güruhtur. Enfal Suresi 65 <gülüyor> Nice az topluluk vardır ki, Allah'ın izniyle çoklara galibe çalmıştır. Bakara Suresi 249. Ve tehinû ve la tahzenû ve entum el a'lûne in kuntum mu'minîn. Darşemem. Tasalanmayın. Siz üstünsünüz eğer mümin iseniz. Ali İmran Suresi 139. Vel âkibetu lil muttakîn. Akıbet ve netice Allah'tan korkanlarındır. Ve bu ayetlerden süzülen sarsılmaz bir prensip. El-Hakku ve la yu'la aleyh. Hak daima galiptir, ona galebe çalınamaz. Mümin mücadele ederken bu duygu bu düşünceyle kanatlıdır ve surları aşılamayan bir iman kalasına tavsun etmiştir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ordular hazırlarken, evvela asker ve leventlerine bu iman, bu itminan, bu güven ve bu morali veriyordu. İşte bu leventlerdi ki, karşı tarafın ölümden kaçtığı kadar ölümü kovalıyor, her yerde onu arıyor, hatta onu, ''Cennet kapısını açan bir sırlı anahtar biliyor ve acaba nerede şehadet kanıyla abdest alacağım, alacağım da Rabbime kavuşacağım.'' diyor ve muharebe meydanlarında adeta şehadet rüyaları görüyorlardı. İşte her Levent'in gönül ve vicdanı bu duyguların buhurdanlığı gibi kaynıyordu. Şimdi hiç ölümü böylesine tahkir edenlerin önünde durulur mu? Zaten düşman da bunu yapıyor ve onları görünce tabana kuvvet kaçıyordu. B caydırıcı güç olma. İkinci önemli husus ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi ümmetini devletler arası müvazenede en yüksek ve caydırıcı bir güç haline getirme azmiydi. Zira siz kendi güç ve kuvvetinizi bu hale getirmezseniz, başkaları saçınızla sakalınızla oynar, tavır ve davranışlarıyla sizinle alay eder. Sizi hesaba katmadan size rağmen, sizin dışınızda kararlar alır ve sizi de bu kararları tatbik etme mecburiyetinde bırakır. Bunun önemli bir sebebi, sizin süper güçler karşısında ve devletler muvazenesinde ağırlığınızın olmamasıdır. Halbuki Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. وَلَنْ Allah katiyen kafirlerin müminler üzerinde sulta kurmalarına yol vermez. Nisa suresi 141 Yani yol yoktur ki kafir müminden üstün olsun, müminin üstünde olsun... Bir Hristiyan, bir Yahudi veya bir Hristiyan ve Yahudi topluluğu, bir putperest topluluğu, bir ateist ve komünist topluluğu, bir kapitalist topluluğu asla Müslümanlara hakim olmamalıdırlar. Gerçek Müslümanlara zaten olamamışlardır. Zira Allah Celle Celaluhu buna katiyen razı değildir. Sanki Cenab-ı Hak, ben onlara bu kapıları kapadım demektedir. Mü'min başkasının baskısı altında yaşayamaz. Allah Celle Celaluhu'dan başkasına dayanarak sarmaşık gibi hayat sürdüremez. Zaten mü'mine başkasının payandasıyla ayakta durmak yakışmaz. Mü'min zulüm kedilerinin elinde bir fare haline getirilemez. Evet, ferden olsun, topluluk ve milletler halinde olsun... Müminler üstün hususiyetleri olan kimselerdir ve onlar hep üstte kalmalıdırlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu hedefi göstermiş ve sizin için yükselmenin sınırı yoktur. Tutacağınız zirvede işte budur demiştir. Yeryüzünde bu ölçüde gücü elinizde tutmadığınız zaman size ezerler. Ebu Davud ve Tirmizi'nin naklettiği hadisin ifadesiyle başınıza üşüşür, ağzınızdaki lokmayı alır ve sizin sofranıza iştirak ederler. Yani sofraya üşüşüyor gibi Allah Celle Celaluhu'nun size bahşettiği nimetlere üşüşürler. İstenirse günümüz itibariyle Kerkük'teki, Dağıstan'daki, Suriye'deki, Libya'daki, Mısır'daki petrol ve başka cevherlere konmak için dört bir yandan üzerinize üşüşürler diyebiliriz devlet-i oraları gül gibi idare ediyordu kimsenin burnu kanamıyordu o türlü idare ancak göklerde olabilirdi ama elinizdeki nimetlere göz diken ve sofranıza üşüşen kefere ve fecere ağzınızdan size ait lokmayı aldı ve sizin sofranızı kendi aralarında paylaştılar o kadar ki, bir dönemde onlardan biri herhangi bir yerde bir okul açınca, ne olur ne olmaz, çıkarlarımız adına biz de orada bir okul açmalıyız diye, bir başka devletin de kabarırdı. Şarkta bilmem nerede, hatta en küçük bir vilayette dahi, üç tane ayrı ayrı devlete ait yabancı dilde tedrisat yapan okul. Ve Türkiye'de, Üç yüzün üstünde böyle kültür emperyalizminin keşif kolları. Böyle değilse bunlar Türkiye'de ne arıyorlardı? Biz kendi kendimizi yetiştirecek idrake, dirayete, kiyasete sahip değil miydik? Ve neydi acaba sürekli kan damarlarımızın içinde virüsler gibi dolaşmalarının gerçek sebebi? İdaremizde içli dışlı olmaları ve eğitim seferberlikleri. Herhalde bu kadar içli dışlı olmak istemeleri, bizi candan sevdikleri için değildi. Hayır, onlar bizim ruh dünyamızı kemirmek ve törpülemek için gelmişlerdi. Ve çok defa da bunda başarılı oldular. Balkan Harbi'nde gelip üzerimize çullandılar. Cihan Harbi'nde başımıza gayile oldular. İkinci Cihan Harbi'ni aleyhimizde değerlendirmek istediler. Ama Allah Celle Celaluhu korudu, kolladı ve derken bu milleti bugünlere kadar getirdi. Evet, niçindir bu başa gelenler? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği hedefin, milletçe yakalanması için gerekli olan performans gösterilmediği için. Cenab-ı Hak tembih sadedinde şöyle buyuruyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ Onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Enfal suresi 60 İlk Müslümanlar bunu çok iyi anladılar. Mevlana Şibli, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatını tahlil ederken, ''Dört bir cephede hasımlarla hesaplaşılırken, onca at ve onca devenin harbe iştirak etmesine karşılık harbe iştirak etmeyen atlar da vardı.'' der. Mesela Medine civarında bir çiftlik vardı ki, hiç harbe iştirak etmeyen asil Arap atlarından tam 40 bin tane, Suriye civarında da aynı şekilde 40 bin at besleniyor ve yedekte tutuluyordu. Evet bunlar harbe iştirak etmiyor, ne olur ne olmaz diye ihtiyatta bulunduruluyordu. O gün Allah'ın verdiği imkanlarla ve o imkanlar ölçüsünde işte böyle bir hazırlık vardı. Aslında ayette geçen ribattan böyle hazırlıklı ve ihtiyatlı olma manasını anlamak da mümkündür. Çünkü ribat daha has bir mana ile ister insan ister hayvan, bazı elemanların bir yere adanması, bağlanması, tahsis edilmesi demektir. İşte Kur'an bize böyle bir hedef gösteriyor ve adeta şöyle diyor. Din, dil, şeref, namus, haysiyet, vatan ve bütün mukaddesatınızı onlara kem gözle bakmak isteyen düşmanlarınıza karşı koruyun. Kollayın, ve bu işi gerçekleştirebileceğiniz gücü hazır bulundurmakta kusur etmeyiniz. Düşmana fırsat, imkan vermeyiniz. Vermeyiniz ki alaya alının ve başkalarının elinde oyuncak haline gelen bir millet olma durumuna düşmeyesiniz. C. Gerektiğinde kılıca başvurma. Kur'an, yeryüzü muvazenesi adına Hikmeti kuvvetle payandaladığı gibi icabında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de harp emriyle gelmiş bir nebidir. Tevrat ve İncil onun hakkında sahibul hadib. elinde silahı olan der. Evet o hakkı neşreder. Ancak hak ve hakikatin neşrine engel olunursa kılıcı da kullanır. O aynı zamanda kılıç peygamberidir. O kılıç peygamberi olduğu içindir ki Allah Celle Celaluhu ona Kur'an'ın diliyle harp teknik ve stratejisini talim buyurmuştur. Bir ayet ona şöyle demektedir. Şüphesiz Allah kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi ...saf halinde savaşanları sever. Saf Suresi 4 Birbiriyle kaynaşmış, bütünleşmiş böyle bir saf tertibi, ...düşmanın yarıp geçmesine karşı en metanetli bir siper, ...ve o güne göre en mükemmel bir sıralanış şeklidir. Evet, fertler birbirine bu denli kenetlenmelidir ki, ...birlik ve beraberlikleri, ...düşmana ayrı bir korku kaynağı olabilsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu şekildeki harp tekniğini bizzat Cenab-ı Hak'tan öğrenmiş... ...ve birçok muharebede bu tekniği kullanmış... ...ve başarıya ulaşmıştır. Bu husus üzerinde Kur'an ve sünnet o kadar hassasiyette durur ki... ...bu mevzuda her gevşeklik gösteren mutlaka hırpalanır. Evet... Eğer bize cephede düşmanlarla hesaplaşma görünüyorsa gevşeklik olmamalıdır. E eyullazina amenu malakum iza fi sabilillahi faqaltum ila al-ard ardiitum bilhayati dunya min al fi al illa Ey iman edenler Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zaman olduğunuz yere kakalıp kaldınız? Ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir. İlla tenfiru yu'azzibikum azaban elîmen ve yestabidil kavmen gıyrekum ve la tadurruhu şey'â. Vallahi ala kulli şeyin kadir. Çıkmazsanız Allah size can yakıcı azapla azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir. İllâ tensurûhu faqad nasarallâh. İz ahracehu'llezîne kferû thâniyeten iz humâ fi'l-gâr. İz yatulü li لا la tahzan inna allaha ma'anâ Fe enzel allahu sekinetahu بجنود ve eyyedahu bi cunudin lem tarauha Ve ca'ala kelimetel lezine keferu والله sufla Ve kelimetullahi hiyel ulyâ Wallahu azizun hakeem Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve yardım etmezseniz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 Ancak Allah'ın sözü yücedir. Allah azizdir, hakimdir. Tövbe Suresi 38-39-40 Evet, nasıl ki siz yardım etmediğiniz bir zamanda Allah Celle Celaluhu nebisini bırakmamış ve bütün şerir güçlerin karşısında ona yardımda bulunmuştu öyle de sadakat ve samimiyetiniz ölçüsünde size de yardım edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın ışığı altında sürekli cemaatine bu yolu gösteriyordu ki, böyle bir cemaatin altta kalması, ezilmesi düşünülemezdi. Nitekim kalmadı ve ezilmedi de. Öyleyse, yeryüzündeki muvazene garantörlüğü adına, Müslümanlar her zaman, Hazırlıklı, tetikte, gerektiğinde ve çağrı vuku bulduğunda mutlaka cephede olmalıdırlar. Aksi davranış günahtır, tövbe ve istiğfar ister. İşte saadet çağındaki misali. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ اتَّوَّابُ الرَّح۪يمُ Bütün genişliğine rağmen yer onlara dar gelerek nefisleri kendilerini ha bir sıkıştırıp Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlayan o tevbeleri geri bırakılmış üç kişinin tevbesini de kabul etti. Allah, tövbe etmeleri için onlara teveccüh buyurmuştu. Çünkü o, tövbeleri kabul eden ve merhametli olandır. Tövbe Suresi 118 3. İtaat Şuuru İtaat çok önemlidir. Ondan daha önemli olanı da bedevi bir toplum içinde o itaat şuurunu geliştirmektir. Evet, o cahili toplumda kimse kimseyi dinlemez ve kimse kimseyi kabullenemezdi. Ama o sallallahu aleyhi ve sellem deniye deniye onları öyle bir itaate alıştırdı ki bir gün 18 yaşındaki bir çocuğu içinde Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin ve daha nicelerinin bulunduğu bir ordunun başına kumandan tayin ettiğinde bir iki sesin dışında kimse sesini çıkarmamıştı. Ya eyüha ladin âmanu ıza nequitum fi'a tan fathbutu wazkurullah kifir alakum tuflihun waatiyullah wa rasuluh wa la tenazegu fatefshelu wathhab ri'hum wacbiru innallah ma' alcabirin. Ey iman edenler. Bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın, başarıya ulaşabilmeniz için Allah'ı çok anın, Allah'a ve Peygamberine itaat edin, çekişmeyin, yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 45-46 Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara da itaat edin. Nisa suresi 59. Sahabe arasında itaat öhresine gelişmişti ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an halife olmasına rağmen Hz. Ömer radiyallahu anh'ı vezir olarak yanına almak için, genç Serdar Üsame'nin yanına sokularak ona şöyle demişti. Ey Allah'ın peygamberinin tayin ettiği kumandan, Serdar-ı Azam, müsaade edersen Ömer'i yanıma alıp devlet işlerinde çalıştırmak istiyorum. Halife izin alıyordu. Niçin? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu kumandan tayin etmişti. Artık ona itaat edilirdi. Hem de ölesiye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca itaat üzerinde durdu. Ve söz dinlememeyi kargaşaya, anarşiye açılan bir kapı kabul etti. Ve hiç kimseye nasip olmayacak şekilde bunda muvaffakta oldu. Öyle ki bir gün... Abdullah bin Huzafetüs Sehmînin ordusunda komutanın Kendinizi ateşe atın direktifi duyulunca Kendini ateşe atmaya teşebbüs edenler oldu Oysa ki bu bir intihardı Neyse ki bunlardan bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bize böyle bir emirde bulunmadı Çünkü bu intihardır Dolayısıyla cehenneme girmektir Oysa ki biz ateşten kurtulmak için, yani cehenneme girmeyelim diye dine girdik. Bunu bir Resulullah'a soralım, soralım ki emre bu hususta da itaat edecek miyiz? Evet, itaat bu denli derinleşti. Üsten emir geleceği ana kadar, kılıç darbeleri başına inip kalkıyor ve sen kütükte doğranan et gibi doğranıyorsun ama, Gözünü kırpmıyorsun. Zira komutandan henüz geriye çekilme emri gelmemiştir. Aksi halde herkes kendi kafasına göre hareket ederse, birlik ve beraberlik bozulur. Baş ayak, ayak da baş olur. Diyor Kur'an-ı Kerim mealen. Niza'a düşmeyiniz. cederleşmeyiniz. Yoksa işiniz fiyaskoyla neticelenir. Kuvvetiniz dağılır gider... Siz de ayaklar altında payimal olursunuz. Enfal Suresi 46 4. Asker Nebi ve Farklı Taktikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bir asker olarak daima değişik taktikler uygulamıştı. Bir defasında uyguladığı taktiği, adeta bir başka defa uygulamıyordu. Onun için hasımları onun karşısında daimi bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Günümüzde çok kullanılan fakat o zamanlarda fazla bilinmeyen kerru ki hücum etme, saldırma, geriye çekilme, düşmana beklenmedik baskınlar yapma, Kureyş'in kafasını allak bullak etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanlarını böyle karşılamıştı. Doğrusu müşrikler neyle karşılaşacaklarını bilmediklerinden, daha işin başında şaşkına dönmüşlerdi. Hem de tam tekmil ordularıyla, atlarıyla, develeriyle, malzemeleriyle hazır bulunmalarına rağmen. Müslümanlarınsa bizim tespitimize göre, o gün sadece iki veya üç tane atları vardır. Ve herkese bir mızrak ve birkaç ok ya düşüyor veya düşmüyordu. Zira onlar, ...farklı bir mülahazayla Bedir'e kadar gelmişlerdi. Bununla beraber düşman, ...strateji adına o güne kadar yapa geldiği şeylerin, ...hiçbirinin tatbik edilmediğini görünce paniğe kapıldı. Ve artık takdir çizgisinde esbab onları adım adım kovalıyor, ...ve Allah'a eş ortak koşulmanın tokatları olup suratlarına iniyordu. Ve yine bir taktik, cephede cemaatle namaz kılıyor, ...düşmana karşı, bir fütursuzluk sergiliyor ve etrafa güven dağıtıyordu. Karşı taraf bunu bir fırsat olarak değerlendirmeyi düşünebilirdi. Ancak durum hiç de onların umdukları gibi değildi. Çünkü Cenab-ı Hak cephede kılınacak namazı Habibine şöyle talim etmişti. وَإِذَا Sen içlerinde olup da namazlarını kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Nisa Suresi 102 Sen namaza durduğun zaman, Arkanda bir kısım cemaat seninle namaza dursun. Bir diğer cemaat karşı tarafta pusuya yatsın, mevzilensin. Onlar bir rekat kıldıktan sonra onlar mevzilensin. Bu defada ilk mevzilenenler gelip namaza dursun. Düşman onları uzaktan gözetliyor. Kılıçları, kalkanları, okdanlıkları yanlarında öyle namaz kılıyorlar tam hücum etmeyi düşündükleri zaman bir de bakıyorlar ki, namazın içinde bile strateji. Mevzidekiler namaza, namazdakiler mevziye gidip geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin emriyle namaz içinde dahi taarruz, müdafaa ve düşmanın içine korku salma planları yapıyor. A- Kitmanilik Sezdirmeden hareket etme. Hitler askerlik mesleği adına sezilmeme sırrını ben keşfettim dedi. Oysa ki eskilerin ifade ettiği şekliyle kitmanilik, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya atıldı ve insanlık onun sayesinde kitmaniliği tanıdı. Ne taarruz ne de müdafada onun hedef ve stratejisini kimsenin bilmesi mümkün değildi. Yolun bir bölümünü kat etmeden evvel, Şuraya buraya gidiyorum demezdi. Mekke'ye bir konak mesafe kalıncaya kadar ne müşriklerin ne de kendi ordusunun net olarak hedeften haberi yoktu. On bin yerde tam on bin tane ateş yakınca Kureyş'in içini bir korku sardı. Ne var ki artık çare yoktu. O kadar burunlarının dibine sokulmuşlardı ki bir şey yapmaları mümkün değildi. B. Haber ağları Bu arada, o güne kadar duyulup bilinmedik öyle bir haber ağı kurmuştu ki, haberler merkeze anında ulaşıyor ve vakti vaktine değerlendiriliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait haberlerin düşmana ulaştığına dair, tarih hiçbir şey kaydetmiyor. Hatip bin Ebi Beltea bir aralık küçük bir yanlışlık yapıp, onun Mekke'ye doğru hareketini Mekkelilere haber vermek istemişti ama, ulakla yolda yakalanmıştı. Tabi ona da bir şey derdi. Hem meseleyi hallettikten sonra niye desin ki, o zaafını ifade etmiş, belli bir boşluğunu konuşmuştu. Gerçi bu zaat Bedir'de bulunmuştu ama, belli bir boşluğu vardı. O da muvakkaten o boşluğa takılmıştı. Boşluğu olmayan zat ise onu bağışlamıştı. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi hesabına bir haber ağı kurmuştu ama ona ait sırları elde edecek haber ağlarına fırsat ve malzeme vermemişti. Onda öyle bir kitmanilik vardı. Sezilmemeye dair kim ne söylerse söylesin. 14 asır evvel her şeyi ona talim eden zat bunu da ona talim etmiş ve insanlık, gerçek kitmaniliği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle tanımıştır. Bir devenin bütün hızıyla koşup 48 saatte ulaşabileceği bir noktaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok daha az bir zaman zarfında haber ulaştırabiliyordu. Düşünün ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de duruyor, Orduları ise ta Suriye önlerinde savaşıyorlardı. Bu uzak mesafeyi kat etmek için durmadan gidilirse on gün gerekiyordu. Ama bu on günlük mesafeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin habercileri sekiz günde haber ulaştırabiliyorlardı. İşte böyle müthiş ve baş döndürücü bir haber ağı kurmuştu. Niye olmasın ki Allah Celle Celaluhu ona yol gösteriyordu. O da hep Allah'ın gösterdiği yolda yürüyordu. İlk ulak, bir konak mesafelik bir yere kadar gidiyor ve orada istirahate çekiliyordu. Haberi ikinci ulak alıyor ve bir konak ileride duran üçüncü ulağa haberi ulaştırıyordu. Üçüncü ulak dördüncüye, o da beşinciye derken haber en dinç bineklerle, en dinç ulaklarla en kısa zamanda ulaşması gereken yere ulaşıyordu. Başka türlü Mekke'de durup da Fizan'dan haber almanın yolu var mı? O günün şartları ve imkanları içinde muhteşem fetanet her referansıyla ayrı bir huzur ayrı bir itminan ayrı bir inşirah veren televünler gösteriyor ve bize kendi risaletini ilan ve itiraf ettiriyor. Bütün bunların yanında o sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bir asker olarak Sulh iktiza ettiği zaman hemen sülhe yöneliyor ki, daha önce bu hususa bir nebze temas etmiştik. Burada tamamlama kabilinden şunları da ilave etmemizde yarar olacak. Kur'an ona şöyle diyordu, Eğer onlar sülhe yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Enfal Suresi 61 yani esbaba riayet et ama Allah Celle Celaluhu'ya tevekkülde de kusur etme. Esbaba riayet etmeden tevekkül, tembelliğin, şuursuzluğun, idraksizliğin. Esbaba riayetten sonra tevekkülse, teslimiyetin, inkiyadın, Allah'a bağlılığın, şeriat-ı fıtriye ve ayat-ı tekviniye prensiplerini, kanunlarını bilmenin ve onlara riayet etmenin ifadesidir.